Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Aletle tv.com TV adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail A. Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bir sürü sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür. Rabbim inşallah daha güzel günleri nasip etsin. Amin. Bayramı hayırlısıyla kavuştursun ki bayramın coşkusu çifte bayram olarak inşallah ümmet olarak yaşamayı Rabbim nasip etsin diyelim inşallah. Amin inşallah hocam. İlk sorumuz ben elektrikçiyim proje usulü çalışıyoruz. Bir projede anlaşmamız kat karşılığında oldu. Yani yapacağım iş karşılığında bir daire alacağım. Niyetim işimi bitirip bu daireyi teslim aldığımda satmak, oturmak değil. Malumunuz Ramazan-ı Şerif ayında zekatımı vereceğim. Şimdiye kadar aldığım işler para karşılığında olduğundan Zekat hesap etmek sorun olmuyordu. Ancak bu işimde zekatımı nasıl hesaplayacağım? Henüz inşaat bitmedi. Bitmiş olduğu halde dairenin kıymetini mi hesap etmem gerekir? Bu hususta yardımcı olur musunuz acaba? Elhamdülillah veşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve's-salatu ve's-selamu alâ Rasûlillâh ve sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve bâ'du. aslında bu sual farklı şekillerle cevap verdiğimiz e, konuyu burada açtığımız meselelerden bir tanesi. Hmm. E, ki müteahhitler kat karşılığında e, daire yapıyorlar. Veyahut da siz arsadan daire satın alıyorsunuz. Ama satın almada gayeniz ticari. Böylesi bir durumda daha henüz daireyi teslim almadan zekatınızı nasıl vereceksiniz? Veya müteahhit e, parayı almış Hı hı. Ama daire teslim etmek zorunda. Henüz daha teslim etmedi, inşaat, daha yapım aşamasında bu kimse borcunu nasıl düşecektir? Neye göre hesap edecektir? Ki bu meseleleri biz daha önceden konuşmuştuk. Bugünkü sualde ise bunlara ek olarak satın alma değil de bir kira akti söz konusudur. Hmm. Yani menfaat mukabilinde bir ayının sahiplenilmesi söz konusudur ki bu durumda fıkhi hüküm bu bağlamda zekat bağlamında değişecektir. İsterseniz meseleyi bir tekrar etme adına bir insanın elinde ticari bir malı varsa alsat yaptığı bir malı varsa ve artı parası varsa altını ve gümüşü varsa Bunlar uruzu ticaret kabiliğinden yani ticari mallar kabiliğinden üzerinden de yılı geçmişse zekatını vermesi gerekecektir. Peki bir insanın şu anda elindeki ürünü malda yani henüz paraya dönmemiş. Ama al sat yaptığım maldır. Örneğin bir galericinin elinde şu anda arabaları vardır veya bir bakkal dükkanının elinde reyonunda ürünleri vardır Hı -hı. ama daha henüz satılmamış, paraya dönmemiş. Bu kimse de o malların şu andaki reel değeri neyse o reel değeri üzerinden zekatını vermesi gerekecektir. Hı -hı. Keza bir müteahhit inşaat yapıyordur. E, niyeti satma gayesiyledir. Kendisinin oturması için değildir. E, bu kimse de elinde henüz daha na tamam inşaatları varsa, onların şu andaki reel değerleri nedir, ona göre hesabını yapar ve ona göre zekatını verecektir. E, peki istisna hakkı diye tabir ettiğimiz, yani sipariş hakkı, siz parasını verdiniz veya vereceksiniz borçlu bir şekilde arsadan e, itibaren bir daire satın aldınız Hı. ama daha henüz ortada bir daire yok. Buna fıkıh dilinde sipariş hakkı, istisna hakkı derler. Böyle bir akit tabi e, Hanefi fıkhında tartışmalı. Bu bir akit midir, vaat mıdır, yani sözleşme midir? Ki tercih edilen görüşün akit olması, akit olduktan sonra akde konu olan şey nedir? Bu noktada bazı tartışmalar olmakla beraber Hanefi fıkhındaki mecelle i Hakk'a de tercih ettiği görüştür. Bunun bir akit olması, alışveriş olması, lazimi olması ve akde konu olan şey de o malın bizatihi kendisi amelle beraber bir mürekkep olarak sunulması. Peki böyle bir durumda kişi o satın almış olduğu malı eğer ticari gaye ile almış ise, ki bu ıstısna hak ediyoruz ya, bu da onun zekatını vermesi gerekir. Ama şu anda ortada bir mal yok. Onu reel değer olarak hesap edeceğimiz bir mal ortada yok. Böylesi bir durumda bu kişi nasıl zekatını verecek? Biz e, İsmaila Fıkhı Kurulu'nda bu konuyu kendi aramızda e, mütala ettiğimizde şöyle bir sonuç çıkmış idi. E, tabii bu aktin e, gayri lazimi olması itibari de e, göz önünde tutularak malı teslim alıncaya kadar verdiği paranın zekatını malı teslim aldıktan sonra da almış olduğu evin zekatını. Hmm. Aynı şey müteahhit için de söz konusudur. Hmm. Çünkü parayı almış olsa da bir borcu vardır. Borcu evdir ama daha henüz ortada bir ev yok. Yani bir değer biçeceğimiz bir ev yok. Hmm. Bu bağlamda e, borcunu yani hesap ederken e, evi teslim edinceye kadar e, para ya yani aldığı parayı borç düşer ama evi teslim edeceği zaman zaten ev ondan çıkmış olacaktır. Veyahut da e, müteahhitler açısından yani borçhanesine yazabilmesi hasabıyla evin maliyetini hesap etmek mümkün olabiliyor. An itibariyle metre kare ile O zaman benim şu anda borcum ne kadar şeklinde bir hesap da mümkündür. Bu hesabı da yaparak borçhanesinden düşebilir. Ancak soru böyle değil. Soru da e, kişi diyor ki ben elektrikçiyim diyor. E, elektrik tesisatı yapıyorum ki burada eğer... Ee, o tesisat malzemeleri e, müteahhit firmaya ait ise kendisi sadece bir ameliyenin mukavminde hmm. ücret alacaktır. Ancak bu ücret olarak da ben ondan bir daire alacağım ki daire de tamamdır. Daha henüz ortada bir daire evet. yoktur. Bu bir icara aktidir. Aynı zamanda ıstısna akti, diğer tarafta da bir icara aktidir. Hmm. Burada tabi icara akti yani kira akti açısından baktığımız zaman... E, kafiz tahan meselesi vardır. Fıkılla iştigal edenler bilir. Ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yasak etmiş olduğu bir kira akdi sözleşmesi ki o da kira akdinde ücret olarak verilecek şey kiralanan kimsenin ameline tahallük ediyor. Yani değirmene gidiyorsunuz işte buğdayı veriyorsunuz diyorsunuz ki bu buğdayı una çevir ücret olarak da çevirdiğin unun bir miktarı senin olacak. Hmm. Bu Hanefi fıkhına göre caiz değil. Çünkü karşı tarafın ameline taahhülük edecektir. Ona vereceğiniz ücret. Hmm. E, ama bunu şu şekilde yapma imkanımız vardır. İşte e, sana iki kilo un vereceğim. E, bu buğdayı una çevirmen karşılığında diyerek gayri muayyen tayin sizin yapılırsa hmm. e, yani ameline endekslenmezse, bu caiz olabiliyor. Burada da şimdi e, meseleyi... E, ki, yani elektrikçi olan kimse binada bir işlem yapacak. Evet. Yapmış olduğu işlem aynı zamanda kendi dairesinde o işlemi yapmış olacak. Hmm. Dolayısıyla amelinden kaynaklı bir şey kendisine ücret olarak verilecek gibi düşünülebilir ama bunu bu şekilde tasavvur etme yerine kişi yani aslında binayı veya daireyi şekillendiren elektrik haricindeki müteahhit onu o haliyle ona ücret olarak verecek. Sonra kişi kendi malında o işi yapıyor şeklinde düşünme imkanımız olabilir. Hmm. Yani fıkhi olarak bunu bu şekilde çözme imkanımız vardır. Evet. Peki bu kimse zekatını nasıl vermesi gerekir? Zekat Diyor ki ben bu dairede oturma niyetim yok. Satacağım. Ee, satacağım. Dolayısıyla bu benim için bir nevi ticari bir maldır. Yani ben müteahhitten para alabilseydim paramı alacaktım. Ama anlaşmamız daire üzerine olduğu için para mukabilinde ondan daire alacağım. Hmm. Böyle bir durumda ise meseleyi yine kira akti noktasında bakmamız gerekecektir ki kira akitlerinde kitaplarımızda der ki kiralanan kimse ücretin isti ne iledir, ne ile ücrete üstâk olur. Yani ben bir malı size sattığım zaman e, akit yapmamız ile icap ve kabul yapmamız ile ve malı da tayin etmemizle satıcı olan kimse parayı istihkak eder. Parayı alma hakkına sahip olur. Eğer bu alışveriş vadeli bir alışveriş değilse. E, icara akdindeyse ise kiralanan kimsenin ücrete hak kazanması e, makudun aleyh dediğimiz akta konu olan şeyi teslim etmekle. Yani vazifesini yerine getirmektedir. Vazifesini yerine getirdiği an itibariyle ücrete müstahak olacaktır. Dolayısıyla daha henüz şu an için onun alacağı ücretin istihkakı yoktur. Yok, evet. Bu bağlamda baktığımızdan dolayı diyebiliriz ki bu kimse yani soruyu soran Hı -hı. kimse daha henüz dairesini almadıkça e, bu durumda zekat vermekle mükellef değildir. Hı -hı. Ama şöyle yapmışlarsa e, diyelim ki ben bu inşaat bu projede e, yapacağım işlem karşılığında şu kadar rakam ücret alacağım. Karşı taraf bunun üzerine akitleşiyorlar bitiyor ama o ücret karşılığında sana şu daireyi vereceğim derlerse durum farklı. Orada hmm. bu sefer e, parasal mesele e, Borç, işleye girmiştir. Borç e, haneye e, yazılmıştır. Hmm. Tabii bu öncesinde istihkak edilme söz konusu olabilir şart koşması durumunda veyahut da karşı taraf şart olmadığı de peşin vermesi durumunda o paraya müstahak olma ihtimalleri vardır. Ama biz kira akitlerinde genel olarak şunu söylüyoruz İmam Ebu Hanife'ye göre, Rahimullah'a göre kira akitlerinde alacağı para menfaate mukabil olması itibariyle menfaat de hakikatte bir mal değildir. Mal olarak hmm. tanımlanmaz. Akit ile e, karşılığında bedel alınması sayı oluyor. Dolayısıyla bu parayı kişi kabzetmedikçe buna artı bir zekat vermesi gerekmeyecektir. Hmm. E, ta ki teslim alıncaya kadar teslim aldığı zaman zekatını verecektir. O yüzden bu kardeşimize de söyleyeceğimiz bu yönde olacaktır inşallah. Evet. Bir diğer sorumuzda da e, başıma şöyle bir olay geldi diyor. Sahura kalkamadım uyandığımda sabah ezanı okunuyordu. Daha önceden de sizden işittiğimiz kadarıyla öğle vaktine kadar niyet edilse... Oruç sahih olacağından dolayı sonra da niyet ederim dedim. Sabah kalktığımda henüz oruca niyet etmemişim ancak bir an gaflette bir bardak su içtim. Unutarak yeme içmenin oruç bozmadığını biliyorum ama henüz niyet etmiştim. Ee, benim durumum nedir? Ben o günün akşamına kadar yine de hiçbir şey yemedim. Kaza etmem gerekir mi diye sormuşlar. Normalde niyet noktasında geceliğin niyet edememiş, savura kalkamamış. Evet. Ama e, öğle vaktine kadar niyet edilebileceğini biliyorum diyor. Tabi evet. bunu e, yavaş yavaş açarak gitmekte fayda vardır. Evet. Niyet öncelikle kalbin kaslıdır. Bunu bilmemiz gerekir. Hı -hı. Yani dil ile telaffuz değildir. Bir insan gece yatarken sabahleyin, e, yarın için yani oruç tutma kastıyla yatıyor ise veyahut da akşam iftarını yaparken Ramazan-ı Şerif hı hı. ayında e, yarın oruç tutma kastı da varsa ki iftar duasının e, sonunda zaten e, yarınki oruca da niyet ediyorum ifadesi vardır. Bu kastı da varsa bu insanın zaten niyeti var demektir. Yani bunu öncelikle vurgulayalım. Ama farazi olarak diyelim ki bir insan niyet etmiş olmasın. Bunu bu şekilde tasavvur ettiğimiz zaman Ramazan-ı Şerif orucu bir de nezri muayyen dediğimiz vakti belirlenmiş oruçlarda geceden niyet şart değildir. Yani kişi kaba kuşluk vakti dediğimiz öğle vaktinden öncesine kadar niyet etme yetkisine sahiptir. Evet. Nafil oruçlar için de aynı şey geçerlidir. Ancak kaza oruçları. Veyahut da nezri mutlak dediğimiz adak ama tayin edilmiş bir gün için adanmış bir adak değil. Böyle bir oruçta ise geceden niyet şarttır. Evet. Peki diyelim ki geceden niyetin şart olmadığı ramazan Şerif orucunda kişi gündüz vakti daha henüz bir şey de yememişken evet. ama oruçta da niyet etmemişken unutarak bir şey yiyecek veya içecek olsa evet. Bu kimse gün içinde niyet ederek oruçlu olarak devam edebilir mi? Yoksa devam edemez mi? Evet. Soru anladığımız kadarıyla bu şekilde. Evet bir insan oruçluyken oruçlu olduğunu unutarak bir şey yiyip içecek olsa orucu bozulmaz. İstihsan gereği orucu bozulmaz. Bu konuda Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi vardır. Seni Allah yedirmiş ve Allah içirmiştir buyurarak orucuna devam et buyuruyor. Böyle bir hal başına gelen sahabe. Ama bu unutmak meselesi hata değil. Birbirinden ayırmamız gerekir. Evet. Yani bir insan oruçlu olduğunu unutmaksızın hata neticesiyle bir şey yiyip içecek olursa orucu bozulur. Örneğin abdest alıyorsunuz. Ağzınıza su verirken ağız temizliği yaparken bu ağzınıza su kaçtı. Oruç bozulacaktır. Ama kefaret gerekmez. Ayrı bir konu. Hı -hı. Peki ne yapılacaktır? Yine güne, güne hürmeten yani Ramazan-ı Şerif ayında olmamız hasebiyle e, akşam iftara kadar bir şey yemeyecek, içmeyecektir. Ama o gün oruçlu olarak da değildir. Bir dahaki yani bayramdan sonra onu gün gününe gün olarak kaza etmesi et. gerekir. Unutarak bir şey yiyip içen kimsenin orucu bozulmaz devam edecektir. Hı hı. Geçen programımızda buna temas evet. etmiş idik. Peki daha henüz oruca niyet etmemiş olan bir kimsenin unutmak suretiyle bir şey yiyip içmesi daha sonradan niyet edecek olursa bu olabilir mi? Bu konuyla alakalı elimizdeki eserlerden Mecmul Enhur ki Şeyh Zaden'in eseridir. Mülteka kitabının şerhidir. Bizim camiamızda çokça okunan bir kitaptır. Hı hı. Orada e, Musannif Rahimullah der ki Hanefi mezhebine göre sahih kabul edilen görüşe göre kişi velevki ki niyet etmiş olmasa da e, unuttuğu halde bir şey yiyip içecek olsa ee, bu kimse nasıl ki oruca niyet ettikten sonra bir şey yiyip içmesi hmm. unutarak bir şey yiyip içmesi orucunu bozmuyorsa niyet öncesinde de unutarak bir şey yiyip içmesi niyetten niyet sonraki orucuna engel olmayacaktır. Niyet etmesi diye. engel değil. Engel değildir. Hmm. Ama unutmak meselesini iyi evet. kavramamız lazım. Yani kişi ben oruç tutacaktım tutmayacaktım şeklinde değil de yani normalde o ya, Ramazan orucu olduğunu bilmiyor unuttu öyle bir şey yok normal muntazamın sabah kalkıyor sürahiden bardağına su dolduruyor ve içiyor. Sonra eyvat diyor ya biz Ramazan'daydık ne yapmıştık diyor. Böyle bunun bir zararı yoktur. Evet. Bu kimse niyetini eder, orucuna devam eder. Hmm. Sahih olan e, görüşe göre bu konuda e, sahih olmayan, kıyıl olarak ifade edilen görüşler olsa da Musannif Rahimullah'ın Hanefi fıkhında tercih edilen görüşün bu şekilde olacağını açık bir şekilde beyan etmiştir ki e, bu kardeşimize de bunu söyleyebiliriz. Yani kardeşimiz diyor ki ben geceden niyet etmemiştim ki Allah'u alem aslında geceden niyeti vardı. Hmm. Ama dediği gibi kabul edecek olsak bile e, sabahleyin kalktı, gayri ihtiyari e, e, orucunu bozacak bir şeyde bulundu, su içti veya bir şey yedi. Sonra ben ne yaptım ya Ramazan'dı, unuttum dese, e, daha henüz de vakit niyet etmeye elverişli bir vakit ise bu kimse niyetini eder ve orucuna devam eder. Daha sonradan da kaza etmesine de gerek kalmayacak. Biraz önce naklettiğimiz ibareler bunu açıkça ifade etmektedir. Bir kişi mesela kalktı, e, vaktin girdiğini fark etmedi. İşte nasıl olsa vakit var diyerek mesela yemek yedi, içti. Bu da aynı şey gider mi? Değildir. Ee, şöyle değildir. Bakın ifadenizde vaktin girdiğini fark etmedi demeniz hı hı. bu bir hatadır. Evet. Unutmak değildir. Değil. Yani bir insan daha henüz imsak kesmedi zannıyla yiyip içecek hı hı, olsa hı. veya bir insan güneş battı akşam namazının vakti girdi zannıyla bir şey yiyip, yiyip, içecek yiyip içecek olsa ki oysa daha henüz imsak kesmemiş veya oysa daha güneş batmamış ise bu insanın orucu bozulur. Çünkü bu bir hatadır unutmak hı hı. değildir. Unutmak kişi oruçlu olduğunu unutarak bu işlemi evet. yapması demektir. Çünkü aslına bakılırsa hatada unutmakta mutlak anlamda orucu bozması gerekir. Kıyas bunu gerekli kılıyor. Hanefi mezhebinin temel kuralı bunu gerekli Ancak unutmaya dair özel bir hadis-i şerif olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan fukaha bunu istisna ediyor ama hata yine asli kıyas üzerine devam edeceğinden dolayı onun yine orucu bozacağı hükmü evet. veriliyor. O yüzden sahur olmadı sahur devam ediyor zannıyla yemek ayrı bir şeydir. Oruçta olduğunu unutarak yemek veya içmek ayrıdır. Bunları birbirinden ayırmamız evet. gerekiyor. Bir diğer e, sorumuzda Savur öncesi boy abdesti almamız gerektiğinde ve savura kalktığımızda da yetişme imkanımız yoksa sabah savurdan sonra yıkamamız caiz olur mu? Yani o halde savur yapıp niyet edebilir miyiz? Tabii burada aslında iki mesele var. Bir, eee cünüplülük oruca başlamaya veya orucun devamını engel midir? E, aslında sual eden kardeşimizin başı kafasında olan sorulardan bir tanesi. Evet. İkincisi cünüp olan kimse o haliyle yemesi içmesi doğru mudur? Hı hı. Çünkü sahur yapmaktan evet. kastedilen eee karnını doyuracak, e, tutacağı oruç için e, hazırlıklı e, olacaktır. Eskiden beri gelen bir şey vardı, söz vardı han yani cünüpken bir adım daha atılmaz işte o adımın sana günah olarak döner falan evet. veya yeme içme günah olarak döner bir tabir var Şimdi ya. Şimdi kısmen doğru kısmen Hı. biraz daha tahsiye edilmesi gerekir bu ifadelerin. Şöyle ki baş, meselemizin başına dönecek olursak oruç için yani oruca başlamak veya orucun devamı için cunutluktan temizleme şart yoktur. Evet. Bunu öncelikle ifade edelim. Yani hadesten taharet diye tabir ettiğimiz namaz için olmazsa olmaz olan şartlardan bir tanesidir bu. Hmm. E, oruç için böyle bir şart yoktur. E, bir insan cunup olduğu halde orucunu tutabilir. E, ancak oruçluyken junup oluyorsa tabi bu cunup olma e, hanımı ile birleşmekten kaynaklıysa durum farklı. Hmm. Veya kendi iradesiyle oluyorsa bu orucu bozan bir durum ama. O ayrı bir konu. Ama diyelim ki ihtilam neticesinde cunup oldu veyahut da geceden cunup olarak imsak vaktine girdiyse böyle bir insanın orucuna mani bir durum söz konusu değildir. Ancak bu haldeyken yemesi içmesi noktasına bakılacak olursa Normal şartlarda insan junup iken bir şey yememesi, eğer illa ki yemesi gerekiyorsa da ağzını çalkalayarak, elini yıkayarak, elini yıkayıp daha sonra ağzını çalkalayarak yemesinin kitaplarımıza caiz olduğu ifade edilmiştir. Bunun sebebi çünkü Hanefi mezhebine göre cunup olan kimsenin vücuduna temas eden sıvı orayı temizleyecek. Ve orayı temizlediği zaman o suda may müstahamal olacaktır. Müstahamal olan suyu da yemek, içmek yani onu e, kullanmak caiz değil. Bu bağlamda e, deniyor ki ağzını burnunu güzel yıkar, yemek yiyecekse de yiyebilir hı hı. o haliyle. Ki bu zaten e, yani normal bir durum değil. Çünkü eğer yıkanacak olursa böylesi bir zamanda sahur yapamayacaktır. Belki hmm. günün sonuna kadar da aç bir şekilde tutacak Bu da kendisini daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet verecek. O yüzden bu hale düşmeye gerek yoktur. Eğer o ki baktınız vakit dar yıkanma imkanınız yoktur. Normal elinizi, ağzınızı, burnunuzu güzelce bir yıkarsınız. Ondan sonra sahur yemenizi yersiniz. Ve belki ondan sonra ezan okunsun. Niyetinizi edersiniz. O haliyle sonradan düşünün yani yıkanmışsınız banyonuzu alırsanız sabah namazını kılarsınız. Evet. Bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecektir inşallah. Ama şu dediğiniz hani cunup olan bir kimsenin Hı -hı. işte o an o şekilde durması, adımlarına günah olması o kabilden değil. Bu belki çocukluk dönemimizde bizlere bu şekilde aktarılması, bunun hassasiyet olarak dikkat edilmesi, yani derhal yıkanmamız, derhal temizlenmemizi bize anlatabilme yönündedir. Aslında Kadesten taharet dediğimiz olay e, maksut olan bir ibadet değil, maksut olan bir ibadetin ön şartıdır. Hı hı. Ki maksut olan ibadet namazdır, namazın ön şartıdır. Dolayısıyla bir insan namazla mükellef olduğu an itibariyle bu ön şartlarla da mükellef olacaktır. Daha henüz namaz vakti girmemiş veya namaz vakti girse de kişiye vücubiye tereddüt etmemiş. Yani son vakit olarak hani biz diyoruz ya kişi vakit girdiği zaman hemen o namazda muhatap değildir. Çünkü ölecek olsa mesul değil. Evet. Ta ki iftat tekbirinden bir önceki vakit ona o namazı farz kılıyor ki farz kılındıktan sonra ona eda etmiş oluyor. Usulü bir kavramdır bu. Hmm. Bu takip vaktin sonuna kadar devam eder. Vaktin sonuna kadar bu insan hala daha namaz kılmamışsa o zaman vaktin tamamı bunun için sebep olmuş olur hmm. deniyor. Dolayısıyla bir insan daha henüz vakit içindeyken vakit daha çıkmamışken e, o namazla mükellef olmamış olacağından dolayı e, bu kişinin yıkanmakla da mükellef değildir. Hmm. E, ama tabii bu şu demek değil. O halde dursun, otursun, yesin, işsin anlamında evet. değil. Tabii ki Müslümana yarışan temiz olarak e, bulunmasıdır. E, ama farziyet anlamına baktığımız zaman namazı kılmanın kişiye farz olduğu an itibariyle yıkanması farz olacaktır. Evet. Oruç için ise böyle bir ön şart bulunmadığından dolayı yani oruca girmek için kişinin hadesten tahareti temiz olması şart olmadığından dolayı kişi o haliyle de oruca girmesi mani olmayacak. Evet. Hayız olan e, işte aybaşı bitti mesela oruca niyet edecek ama daha yıkamamıştı dediğimiz gibi cünüplük hali e, yıkanabilir dedik. Aynı şey onun için de geçerlidir ama tabii şunu ayırmamız gerekir aybaşı hali oruç tutmaya engeldir. Sizin dediğiniz aybaşı halinden temizlendi veya lohusalık halinden temizlendi hı hı. ama boy abdesti alması gerekiyor. Boy abdesti alması durumunda da yemek yemeyecek, evet. e, savur yapamayacak ve günü aç olarak tutacak. Veya suyu bulamadı, şey yapamıyor mesela abdest alamıyor gibi bir durum söz konusu oldu. E, Tabi suyun bulunmaması hani hı hı. temime intikal eder etmez meseleleri hı hı. vardır. Oraya irdelemeden yani bir şekilde evet. e, bu kimse cunup konumunda olacağı için hı hı. biraz önce cunuba dair söylediklerimizin aynısı bu kadın için de geçerli olacaktır. Evet. Ama imsaktan sonra mesela temizlenme şeyler oluyor mesela. İşte imsak girmiş bir saat iki saat sonra ben artık temizim Ama dediği anda. Ama yani gün bitmiştir. Yani şöyle değil bitmiştir. Değil e, oruç biliyorsunuz fecrin doğumundan hmm. güneşin batımına kadar olan zaman diliminin tamamını kaplar. Evet. Bu zaman zarfının bir kısmında oruçsuzluk diye düşünülemez. Hmm. Dolayısıyla imsak vakti girdikten sonra yani fecir doğduktan sonra bir bayan aybaşı halindeyse bu kadın o gün oruç tutamayacaktır. Evet. Ee, ama gün içinde temizlense ne yapacaktır? Gün içinde temizlendiği an itibariyle yeme içme yapmayacak güne hürmeten ama oruçta değildir. Evet. Oruçlu olarak da kendisini kabul etmeyecektir. Yani nasıl olsa öğle öncesidir, niyete de imkan vardır, ben de bir şey daha henüz yememişimdir. O zaman oruca niyet edeyim diyemez. Çünkü imsaktan sonraki o zaman diliminde oruç tutabilecek mahalde değildir veya işte mesela oruca niyet etti hocam ise i̇şte belli bir vakitten sonra e, aybaşı oldu gün ortasında mesela o, o anlamı yeme içmesi gerekiyor değil mi? o da tam tersi, i̇şte tam tersi. yani ne? sorunuz şu yönde bir insan bir şekilde oruçlu değil ise bir şekilde orucu bozulmuş ise evet. e, meşru çerçevede düşünecek olursak bu kimse Ramazan-ı Şerif gününe hürmet olarak yemesi veya yememesi noktasında ne yapmalıdır? Evet. bu durumda eğer e, o kimsenin oruç tutması haram olan konumda ise hı hı. ki bahsettiğiniz ikinci mesele bununla alakalı. Evet. Yani gün içinde aybaşı hali olan bayanla alakalı bu kimse yeme içme işlemini yapacak, oruçlara benzemeyecek. Hı. Ama tam aksi yani gün içinde temizlenen bir kadın ise bunun aksi oruçlara benzemesi söz konusu olduğu için bu kimse yeme içme işleminde bulunmayacak. Ee, görüntü itibariyle oruçlara benzeyecek ama vakada hakikatte ortada bir oruçta yoktur. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da oruçluyken ağız temizliği yapmamız orucumuza zarar verir mi? Şimdi ağız temizliliğinden kastedileni e, biz ne anlamamız gerekir? Meseleyi kitabi olarak yani bizim kitaplarımıza baktığımız zaman e, misvak olarak e, ele almamız mümkündür. Yani oruçlu olan bir insanın misvak kullanması caiz midir değil hmm. midir? Tabii şunu ifade etmek gerekir ki misfağın orucu bozduğunu söyleyen kimse yoktur. Yani bir insan oruçluyken misvak kullanması orucuna asla zarar vermez. Evet. Sadece misvak kullanması mekruh mudur değil midir tartışması vardır. Mezhepler arasında. Evet. ki Hanefi mezhebinde de İmam Ebu Yusuf Rahimullah'tan gelen bu manada bir rivayet vardır. E, o da İmam Ebu Yusuf Rahimullah e, oruçlu olan kimsenin yaş misvak kullanmasının mekruh olduğunu evet. ifade etmiş. E, ama bu orucuna zarar verir anlamında değil. İmam-ı Rahimullah öyleden sonra kişinin e, oruçlu e, iken misvak kullanmasının mekru olduğunu yine ifade etmiş ama Hanefi mezhebine göre tercih edilen görüşe göre e, ister öğleden önce olsun ister öğleden sonra olsun ister yaş misvak olsun ister kuru misvak olsun oruçlu olan kimsenin misvak kullanması mutlak manada caizdir herhangi bir kerat yoktur ki Ahmet İbni Hanbel Rahimullah'ın bu noktada rivayet ettiği bir hadis-i şerif müstediğinde vardır e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor oruçlu kişinin e, güzel amellerinden bir tanesi de misvak kullanması. Hmm. Dolayısıyla misvak kullanması bu bağlamda e, herhangi bir sıkıntı teşkil etmeyecek ağız temizliği yapması hase bile. E, diş fırçalamak da bu kabildendir. Fırça hmm. kullanmak tabi macun noktası biraz sıkıntılı. Çünkü macunu kullandığı zaman evet macunun bizatihi kendisi yutulmadıkça ağızdan aşağı gitmedikçe orucu bozmasa da ağızda bırakacağı tat. tat ondan sonra o tat da orucu bozan bir durum değil çünkü hmm. tat dille idrak edilen bir şeydir ama bunun mekruh olması söz konusu bir de orucunu bozmaya arz etme tehlikesi vardır çünkü yutkunma hmm. ihtimali vardır o yüzden macunsuz diş fırçası kullanabilir veya misvak kullanabilir misvak yaş veya kuru olsun hanefi fıkhına göre tercih edilen görüşe göre fark etmez bu şekilde az temizliği yapmak oruçta olan kimse için bir problem değildir evet hocam bir diğer sorumuzda da cübbeli hocamızın gıybetle ilgili bir sohbetini de dinledim ve çok etkilendim diyor gördüm ki biz çokça gıybet yapmaktaymışız maalesef bir şekilde bunun içine düşüyoruz önceleri yalan yanlış söylemenin gıybet olduğunu zannediyordum oysa öyle değilmiş Sorum bilmeden unutarak yemek içmek gibi orucu bozmadığı gibi bilmeden gıybet edip sonradan vazgeçtiğimize orucumuza zarar olur mu? Tabii bunu soran kimse gıybetin e, hani Hujura suresinde uygulduğu üzere. Ee, insan eti olarak hmm. e, insan etini yeme olarak nitelendirildiğinden dolayı yani bir şey yemiş oluyorsun o zaman bu orucu bozması gerekiyor. De çok ee, etkilenmiş gıybetler. E, dolayısıyla bu, yani. bu orucu bozacak e, ama ben unutarak bunu yapıyorum şeklinde ki önce şunu ifade edelim ki gıybet orucu bozmaz. Haramdır, günahtır. Evet insanın ölmüş olan kardeşinin etini yemesi olarak nitelendirilmiştir Kur'an-ı Kerim'de ama bununla beraber oruca mani değildir. Oruç fiziksel olarak vücuda bir şeyin girmesidir. Ee, sözün ağızdan çıkması ve çıkan bu sözün insanı küfre sokmadıkça sadece günah olarak e, yani sol tarafına bir şeylerin yazılması, günah hanesine bir şeylerin yazılması orucunu bozma anlamında bir tesiri yoktur. Bunu vurgulayalım. Ama şunu da ifade etmek gerekir. İmam Nevevi Rahimullah'ın bu konuda güzel bir ifadesi var. Ee, üç türlü oruçtan bahseder. Genel insanların orucu, özel insanların orucu, bir de daha özel, has insanların orucu. Genel insanların orucu, avamın orucu dediği kişinin normalde bildiğimiz yemekten, içmekten ve cinsel münasebetten kendisini geri tutması. Bu normal genel insanların orucudur ki bunlara zaten haler gelirse oruç olmaz. Havas dediğimiz seçkin insanların orucu ki... Ee, bu da e, keza yemekten içmekten ve cinsel münasebetten kişi kendisini geri tuttuğu gibi artık günah işlemekten de kendisini geri tutacak. Ki günah normal zamanda da işlenmesi günah iken, oruçlu iken daha fazla bir titiz gösterilmesi, bu konuda kendisini daha geri durması ki bu elhamdülillah bulunduğumuz coğrafya itibariyle yani millet olarak bir insan 11 ayda günahkar olarak yaşasa bile Ramazan-ı Şerif ayı geldiği zaman insanlarımız bu bağlamda daha hassas oluyorlar, daha titiz oluyorlar, o günahları işlememe noktasında daha dikkatli evet. davranıyorlar ki bu da imanın bir yansımasıdır evet. aslında. Ee, ki biraz önce naklettiğimiz i̇mam Gazali'nin, İmam-ı demiştim yanlış söyledim. Evet. i̇mam Gazali Rahimullah'ın kastettiği de bu. Bir de ahas Havas dedikleri daha seçkin insanların orucu ki onlar e, günahı düşünmekten dahi kendilerine alıkoyarlar ki o daha e, hususi bir ortamdır. İnsan çünkü kalbine malik olmayabilir. Evet, bir insan bir günahı kastetsе, ama o günahı yapmadıkça günah olmaz. Ama o zatlar, o insanlar, o ha, yani akasur havas dediğimiz o zatlar onu tahayyülü dahi kendilerine bir ağır hmm. olarak kabul ederler. E, bundan da kişinin beri olması, kalbi her daim murakabe üzerine olması. Belki genel olarak bizim için üçüncü e, kısım çok zor olsa da ama ikincisini yapabilmek e, mükellefiyetliğimiz var. Çünkü zaten günahtan geri durmamız gerekecektir. Bu bağlamda e, evet gıybet orucu bozmasa da ama e, bu büyük bir günahtır. Normal zamanda yapılması ki haramdır. Oruçluyken bunun yapılmaması daha fazla titizlik gösterilmesi gerekir. Ama orucu bozmayacağını yine vurgulayalım. E, Tabi burada muhtemelen yani gıybetle alakalı sıkıntı. Yani gıybetin ne olduğu ile alakalı. Genelde çünkü dersiniz ya gıybet yapma dedikodu yapma. Ya benim söylediklerimde yalan yok ki. Ben doğruyu söylüyorum. E zaten doğru olduğu için gıybettir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eğer yalan ben olsaydı. Ben yüzüne de söylüyorum onu. Yani diyor. bu yalan olsaydı eğer zaten sen ona iftira etmiş olursun evet. ki onun cezası daha farklıdır. Yani yüzüne söyleyebilir olmaklılığından kastedilenle ne? Kitaplarımızda gıybet tanımlanırken işte e, o kimsenin yüzüne karşı söyleyemeyeceğin e, veyahut da söylediğin zaman e, razı olmayacağı şey doğru olmakla beraber gıybet budur. Ya ben yüzüne de söylüyorum. Söylüyorsun ama sana bir şey diyemiyor senin şerrinden korktuğundan dolayı. Evet. Veyahut da işte ne bileyim sana karşı bir şey diyemediğinden dolayı bu değildir. Onun yüzüne karşı velev ki söyleyebilsem bile o buna razı oluyor mu, olmuyor mu? Onu bu konuda kalbini kırıyor mu, kırmıyor mu? Eğer hoşnut olmayacağı bir şeyse velek yüzüne karşı aykırabilir olsam bile bu doğru bir şey değildir. Bu bir gıybettir. Bu bağlamda kişi bundan geri durması elbette elzemdir, gereklidir. Ha, bazen şöyle bir durum olabiliyor. Bir insan insanları ifsad ediyor. Fikir yapılarını bozuyor ehli sünnet akidesinden çıkmasına Sebebiyet veriyor yani Böyle bir insanın o halini Kötü olan o düşüncesini O telaffuzlarını insanlara ifşa etmek Gıybet olarak değil Bu çünkü bir münkeri gördüğünüz zaman Elinizle imkanınız yoksa dilinizle Düzeltin hadis-i şerifin bir nevi Tezahürüdür Yani orada maksat şahsiyeti kötülemek değil O fikrin yanlış bir fikir Olduğunu vurgulamak O fikrin Müslümanlara yanlış bir fikre seyreden Sebebiyet verdiğini e, anlatabilmektir. Bunu da birbirinden ayırmamız lazımdır. Evet hocam bu soruyla birlikte programımızda sonundayız. Son olarak dua babına neler söylersin? Çin'de bulunduğumuz e, Ramazan-ı Şerif ayı hakikaten e, bu veba illetinden dolayı buruk halde geçiyor. E, illaki bunda da bir takım hikmetler Hı. vardır. E, Rabbim o burukluluğumuzu tez zamanda sevince çevirmesini niyaz ediyoruz. İnşallah bu konuda bolca dua edelim hmm. ee, ama bu burukluluğun ötesinde hani insan aciz olduğu dönemde daha fazla kulluğunu izhar eder. Ee, çünkü kulluktaki zirve nokta zaten aziyettir ve aziyeti idrak etmektir. Hmm. Hatta bundan dolayı meselemiz oruçla dair olduğu için e, söylemekte fayda var. E, kitaplarımızda iftar vaktinde acele edilmesi sahuru son vakte bırakılmasının müstahaplığı da bu kabildendir. Hmm. Yani niçin sahuru son vakte kadar bırakacaksın? Ya Rabbi ben acizim. Ben müdanasız değilim. Ben son dayanamıyorum. Ya, su içmeye çalışıyoruz hocam. Yani ben okunur. dayanamıyorum. Ezan okunur okumaz hemen iftarımı acele ediyorum. Ben dayanamıyorum. Ya Ben müdanasızım. Ben işte daha da fazla tutarım şeklinde değil. Aciziyetimizi ortaya koymamız gerekir hmm. ki vakada zaten aciziz. Gerçekte zaten aciziz. Bakın yani içinde bulunduğumuz şu durum, bunu en bariz bir şekilde haykırmaktadır. İşte bu aziyetimizi de fırsata çevirerek, kulluğumuzu daha fazla izhar ederek, ibadetlerimizi artırma, e, niyetlerimizi tahsiye etme, birbirimize dua etmemiz de elzemdir. Rabbim bu konuda da cümlemize muvaffakiyetler ihsan edilsin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. Amin Çok cümlemize. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı yine ilmaletlealegül.tv.com teradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın ta